Evet, <gülüyor> bir iki dakikalık gecikme oldu, kusura bakmayın. Alhamdulillahirabilalimin ve saliha ve selamü ala Rasulullah buna Muhammed ve ala alehi ve safhi ejmâin. Ee, sevgili arkadaşlar bugün e, İhya Elumit Dinden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, namaz bahsindeydik ve namazda huşu meselesini çok çok detaylı bir şekilde anlatıyor Gazali. Zaten biz de Gazali'deki ibadetler bahsini bu sebeple okuyoruz. Yoksa e, ilmihal bilgilerini e, e, yani namazı bozan şeyler, vacipler, sünnetleri işte nerede ev secdesi yapacağız vesaire... Bunların hepsini e, il mahallerden okumanızı tavsiye ediyoruz biliyorsunuz baştan beri. Biz daha çok <gülüyor> ibadetlerdeki bu batıni hususlar, yani hangi duygularla, hangi niyetlerle yapmalıyız, e, nasıl azami bir şekilde istifade edebiliriz onlara odaklanıyoruz. Ve kaldığımız yerde namazın hayatiyetini, Tamamlamaya yardımcı olan altı tane unsur saymıştı Gazali. Orada kaldık. İlk ikisini açıkladık. Şöyle özetleyerek tekrarlayarak başlayacağız. Bugün bir 10 dakika kadar bir erken bitireceğim. Ne oluyor demeyin çünkü saat 2'de saat bir de bir başka programa katılmam gerekiyor bir eğitim seminerine dolayısıyla bir 10 dakikada erken bitireceğiz bir baş dakikada geçti 45 dakikamız var Cenab-ı Hak'tan en verimli şekilde geçirmeye geçirmemiz için bize yardım etmesini diliyoruz buna azm ediyoruz, niyet ediyoruz inşallah aslında insan için yani 2-3 dakikalık bir konuşma bile çok çok eğer hani veciz bir şekilde söz söyleyebilsek ve söyleyenin efendim kudretiyle dinleyenin samimiyeti birleşse bir beş dakikalık konuşma bile hayatımızda çok şeyleri değiştirmeye kadirdir. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Namazın hayatiyetini tamamlamaya yardımcı olan batınlığı anlamlar, manalar demişti. Tabii bu orijinalinden ben size okumadığım için Arapçasından hani her tercüme buna farklı şekilde isimlendirmiş. İnanın tercümeler arasında yani bunlar aynı kitabımı tercüme etmişler diye bile e, şaşkınlık duyabiliyorsunuz. O kadar farklılıklar var, farklı algılamalar var. Şöyle diyelim, yani Gazali bu bölümde diyor ki e, tamam diyor namazın işte fıkhı kısmını anladık. Zahiri şartlarını anladık. İşte içindeki şartlar, dışındaki şartlar onları işledik diyor. Peki diyor böyle olunca bu namaz oldu mu diyor yani. Tam mı şimdi bu namaz? Bütün farzlarına, rükünlerine riayet ettiğimizde namazdaki hedefe ulaşmış oluyor muyuz? Hatta bunun bir benzetmesi var. Diyor ki namazının işte rükusu, kıraatı, secdesi, bir takım erkanı yani eksik olan, rastgele olan bir Biraz özensiz yapılan e, bir namaz diyor. Padişaha işte gözü görmeyen, kulağı işitmeyen, e, eli ayağı tutmayan bir e, cariye hediye etmeye benzer. Yani padişaha hizmet etsin diye birisini tavsiye ediyorsun. Yani bugün düşünelim işte önemli bir yönetici, önemli bir yönetim kademesindeki birine işlerinde yardımcı olması için birini tavsiye ediyorsun ama bu tavsiye ettiğin kişinin gözleri görmüyor, kulakları duymuyor, konuşamıyor, dilsiz, efendim eli ayağı tutmuyor. Bu diyor yani nasıl karşılanır? Siz bundan dolayı bir ödül bekleyebilir misiniz? Bir teşekkür bekleyebilir misiniz? Ve daha da ileri gidiyor diyor ki eğer diyor huşusu da yoksa ee, bu, bu cariye tamamen ruhu da çıkmıştır, ölüdür yani. Ölü bir cariyeyi, bir cesedi, padişaha hediye eden bir kişi nasıl bir karşılık beklemelidir padişahtan diyor. Dolayısıyla e, namazda huşu meselesini e, bir insanın hayatiyeti olarak kabul ediyor, ruhu olarak kabul ediyor. Ve huşusu olmayan bir namaz ruhu olmayan bir beden gibidir diyor. Dolayısıyla çok çok önemsiyor yani o zahiri şartlar baki olmak kaydıyla çünkü bakın bunu da belirtmem gerekiyor. Çünkü bazılarımız da bu işte saygıya Allah'ın kendini Allah'ın huzurunda hissetmeye falan o kadar ehemmiyet veriyor ki zahiri gözden kaçırabiliyor. Yani mesela hatta işte şuraya kadar vardırabiliyor. Biz diyor daima Allah'ın huzurundayız. Dolayısıyla işte gidip yatıp kalkmaya, belli vakitlerde belli hareketleri yapmaya gerek yok Allah'ın huzurunda olduğumuzu hissetmemiz için diyebiliyorlar. Neyse bu bunları konuştuk yeri geldikçe. Şimdi bu kadar önem verdiği huşuğu e, 6 kademede bize anlatıyor. Yani 6 tane e, hususa riayet etmeniz lazım bu huşuğunun gerçekleşmesi için diyor. Geçen hafta bunları konuştuk. Konuştuk. Neydi bunlar? Birincisi kalp huzuru. Yani o anda orada olman gerekiyor. Yani kalbinde bir takım geçmişe dair üzüntüler, geleceğe dair kaygılar, endişeler, bazı hatıralar hevesler, işte planlar olmamalı diyor. yani O anda o kalp huzuru, yani huzurdan buradan böyle mutlu, sakin bir kalp onu anlamayın. Yani kalbin o anda orada olması, huzurda olması. Bunu böyle anlayın. Çünkü hani Türkçede bazen bu anlam kaymaları e, asıl maksadı gözden kaçırmamıza sebep olabiliyor. E, kalbin o anda orada olacak. Bu kişinin himmetine bağlı diyor. Senin e, senin himmetin yani aşkla, şevkle, istiyakla sen o namazı kılıyorsan namazı böyle namaz senin için hani e, tik atılacak bir vazife yani işte yani <gülüyor> dilim dolaştı. Bazen kendi aramızdaki konuşmalarda bile duyabiliyoruz işte şu namazı kılalım da aradan çıksın yani hani aradan çıksın yapmamız gerekiyor yapalım diye düşündüğün bir şey değil de böyle iştiyakla beklediğin hasretle beklediğin bir kavuşma anı. Mesela İbn Arabi de çok ilginç arkadaşlar size bahsettiğim kitabı kitapta İbn Arabi üzerine yapılmış bir çalışma. İbn Arabi'nin kendisi değil de Efendim ibadetlerin Manevi Yorumları diye bir kitap. Orada e, i̇bn Arabi'nin de e, salat kelimesine e, çok benzediği için vuslat ve sale kelimesiyle aynı kökten olduğunu söyleyen surfiler var. Ve dolayısıyla eğer böyle bakacak olursak namaz bizim için bir vuslattır diyor yani Allah'a kavuşma anıdır. Yani senin hasret duyduğun e, yani kendini tamamıyla ait hissettiğin ama ayrı düştüğün. Oraya aitsin ama ayrı düşmüşsün. Böyle bir makama kavuşma anı, sana bir belli görüşme anları tahsis edilmiş. Yani şöyle düşünün, ne bileyim işte hapishanedesiniz. Dünyayı bir zindan olarak kabul edelim efendimizin hadisinde geçtiği üzere, hapishanedesiniz. Çok sevdiğiniz, ait olduğunuz ve gerçekten birlikte olmakta olduğunuzda kendinizi tamamlanmış hissettiğiniz en sevdiğiniz bir kişi dışarıda kalmış. E, Tabi bu Allah Teala ile bizim buluşmamıza kıyas edilemez yani orada o kişi gene de bizim dengimizdir bir insandır yani ona rağmen ne kadar zor efendim ve onunla görüşmeniz için işte hafta günde bir kaç dakika size tahsis. Ediliyor veya işte haftada birkaç dakika size tahsis ediliyor. O dakikalarda yani işte geçen günde arkadaş bana şöyle demişti ya bana nasıl öyle der falan diye onları mı düşünürsünüz yani o sevdiğiniz kişiyle görüştüğünüz dakikalarda? O dakikalar sizin için vuslat anlarıdır. Tamamıyla ona odaklanırsınız. İşte diyor kalp huzurunuz yani kalbin o anda namazda olması senin himvetinin nerede olduğuna bağlı. Kimmet dediği şey ne? Ilgi, alaka. Yani sen en çok neye ilgi duyuyorsun? Neye alaka duyuyorsun? Senin için en önemli şey ne? İşte kalbin orada olur diyor. Dolayısıyla kalbin namazdaki huzurunu sağlayabilmek için diyor. Efendim sana ne faydası ne de zararı dokunan bazı büyük zatların huzurunda bunu hissedersin diyor. Yani önemli bir kişiyle görüştüğün an böyle bütün alıcıların açılmıştır. İşte ne diyor? Bir tek şeyi bile kaçırmak istemezsin. Mesela çok önemli biri seni çağırmış görüşmek için sana bir şey anlatıyor. Ay Affedersiniz dinleyemedim sizin ne demiştiniz der, der misin yani? Hani böyle gaflet içinde dinler misin onu? Öyle düşün diyor. Öyleyse dünya ve ahiretin bütün menfaati, menfaati ve karı kudret elinde bulunan padişahlar padişahına niyazda bulunurken kalp huzurunu sağlayamazsan bunun iman zayıflığı dışında başka bir sebebi olduğunu düşünme diyor. Yani senin demek ki ahirete, ahiretteki karlara, işte cennete, Allah'ın rızasına olan düşünme. Gününün zayıftır ki e, bu gaflet e, seni basıyor diyor. Şimdi arkadaşlar okudukça biraz böyle moraliniz bozulacak çünkü e, insan şimdi çok yüce örnekler veriyor burada gerçekten işte İbrahim Neheïden örnekler veriyor, Sahabeden örnekler veriyor, efendim büyük sufilerden örnekler veriyor. Hatta haddimiz olmayarak kıyaslıyoruz ve kendimizi çok aşağılarda hissettiğimiz için böyle hani biz yaptıklarımız hiçbir işe yaramıyormuş gibi hissediyoruz bunun e, e, dünyadaki karşılığı da sosyal medya üzerinden yine cereyan ediyor biliyorsunuz mesela sosyal medya da Instagram'da özellikle çok takılmak insanlara mutsuzluk veriyor niye Çünkü kimleri takip ettiğinize bağlı Tabii biraz da bu e, yani en, en hani güzel örnekleri takip yok ortaya koyduğum bir şey yok ve kendini böyle çok hani sıradan hissediyorsun işte ne bileyim çok okuyanları edebiyatçıları vesaire takip ediyorsun aman Allah'ım işte diyor ki bu ay okuduğum kitaplar şöyle bir kule mutsuz oluyorsunuz ve yaptıklarınızı yetersiz görüyorsunuz eee ben bu konuda arkadaşlar kendimize çok böyle aşırı eleştirerek kendimizi aşırı haksızlık yapmamamız gerektiğini düşünüyorum. Hatta bu manevi konularda bile haddim olmayarak yani. Çünkü sen İbrahim Enneha'i ile kendini nasıl kıyaslayabilirsin? İbrahim Ethem de kendini nasıl kıyaslayabilirsin? İşte Abdülkadir Geylani ile kendini nasıl kıyasla? Onlar, insanlığa lütuf, ikram onlar. Çok üst düzey. Onlar bir modeldir. O kadar kardayız. Ama yani on, ya onlar gibi yıkılacağım ya da benim olmuyor. Böyle düşünmek bu şeytanın işine gelen bir şey. Bir dikkat edin yani bu konuya. Dolayısıyla hani e, işte ben e, huşuyla kılamıyorum. Tam bir huşuyla kılamıyorum, benim hibmetim eksik, o zaman benim imanım mı yok? Mesela böyle bir sonuç falan çıkarmayın. Kendinizi bu derece şiddetle eleştirmeyin. İster dünyevi konularda olsun, ister uhrevi konularda olsun. Ee, i̇nşallah yanılmıyorumdur. Bu benim kişisel kanaatim arkadaşlar. Nisa suresinin 32. ayet-i gene söyleyeceğim size. Kur'an-ı Kerim'de e, çok açık açık bir ayettir o bu gibi konularda bakın bizim bu dünyadaki huzursuzluklarımızın çoğu arkadaşlar kendi üç dünyamızdaki huzursuzluklar başkalarıyla çatışmalar demiyorum kendi içimizden yani tatmin olmamışlık eksik kalmışlık işte her şey eksik hayatım boş geçti hiçbir şey ortaya koyamadım böyle yetersizlik ve boşa yaşamışlık duygusu arkadaşlar büyük ölçüde çok büyük ölçüde kendimizi başkalarıyla mukayese etmeyenizden kaynaklanıyor. İşte Nisa suresi 32'de bakın siz... Allah'ın sizi birbirinize üstün kıldığı hususları temenni etmeyin diyor. Bakın örnek alın, peygamberi örnek gösteriyor Ahzab suresinde. Örnek almak başka şey, niye ben aynı değilim, ben de aynısını yani sen nasıl aynısını yapacaksın... Sen o yolda olmaya bak. O yolda olmaya bak. Sana verilenlerle en iyisini yapmaya bak. Elinde hani do your best diyorlar ya çok güzel bir e, ifade gerçekten. Sen kendi elindekilerle en iyisini yapmaya bak. Dolayısıyla böyle bu konuları anlatırken bazen de böyle panik olmuyor değilim. Çünkü benim çok sevdiğim birisi rahmetli oldu şimdi. E, hep böyle kendisini Kendisi hakkında çok olumsuz şeyler düşünürdü, korkardı böyle, acaba işte çok korkuyla mesela vefat etti, korkular içerisinde vefat etti. Bunun sebebini de ben çok vaaz dinlemesine bağlıyorum. Çok vaaz dinlediği için öyle oldu. Çünkü vaazlarda işte en yüksek düzeyde İslam anlatılıyor. Diyelim ki bir kral, kraliyet ailesinin sofrasını ya da ne bileyim işte dünyanın en zengin önde gelen insanların evindeki sofraları anlayın. Şöyle porselenleriniz şöyle olacak, çatal bıçak takımınız böyle olacak. İşte ne bileyim sos kaseleri, salata kaseleri bilmem neler yani böyle bir sofra anlatıyorum. Şimdi o zaman ne oluyor? Kendi evinizde kurduğunuz sofra sizi hiçbir zaman mutlu etmez. Çünkü bu sofrayı kurabilecek, benim anlattığım sofrayı kurabilecek kaç kişi var ki aramızda? Onun için maneviyat da böyle arkadaşlar. Maneviyat da böyle. Yani Allah Teala nasıl rızıklarımızı farklı kıldıysa akılları diye mecbur hissediyorum kendimi. Çünkü o işte benim o akrabama olduğu gibi sizi de böyle çok e, aşırı motive ederek, aşırı motivasyon e, eylemsizlikle sonuçlanıyor. Çünkü yani ben yapamayacağım. Ben bu, bu kadarını yapamıyorum. İşte boşa gidiyor benim yaptıklarım zaten duygusu. Korkunç bir şey. Hiçbir zaman böyle düşünmeyin arkadaşlar. Yani namazımızda ne kadar bunları sağlayabiliyorsak vazgeçmeyin yani. Asla vazgeçmeyin. Ne kadarını sağlayabiliyorsak, ne kadar atabiliyorsak adım. Yani daha önce hiç aklımıza gelmiyordu Allah'ın huzurunda olduğumuz. Şimdi işte bunları okuyunca gene namazda birkaç kere hatırlıyoruz yani. Hiç olmazsa işte bazen selam verirken aklımıza geliyor, bazen niyet ederken aklımıza geliyor. Ama en azından bir, bir bunun... Hani hatırlanması gerektiğini düşünmeye başladık yani. Bu da önemli bir aşama. İşte herkes kendi bulunduğu yere göre bir adım ileriye gitmeye çalışacak. İkincisi namazdaki o huşuyu sağlamakta ikinci aşama ve bunlar e, hiyerarşik olarak sıralanmıştır diyor Gazali. Yani birinci adım kalbin orada olacak. Kalbin orada olacak. Başka şey düşünmeyeceksin diyor. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o duası defalarca söyledim. Şimdi bana hangi dua, hangi dua diye lütfen sormayın. Google'a yazın çıkıyor arkadaşlar. Allah, Allah'ım her türlü üzüntüden, geçmiş üzüntüsünden, gelecek kaygısından sana sığınırım diyor. Allah'ım ve inniye e'udu bike minel hemmi ve Üzülmekten de sana sığınıyorum. Gelecekte olabilecek ihtimallerin bana ben de uyandıracağı kaygıdan da sana sığınıyorum. Bu ne demektir arkadaşlar? Şu anı yaşıyorum demektir. İşte onu anlattım daha önce de defalarca. Kalp huzuru buna bağlı ve bu birinci aşama. Bize sanki çok ileri bir merhale gibi geliyor. Çünkü o kadar az ki bunlardan birinci aşama bile Oo, yani olduk biz diye düşünebiliriz. Halbuki Gazali diyor ki, bu bir, şart bir. İkincisi, e, okuduğun şeyi anlamak, tefehüm. Yani ne okuyorsun sen? E, onu anlaman gerekir diyor. Yani anlayarak okuman gerekir. Söylediğin şeyi bilmen gerekir diyor. Bu bakımdan arkadaşlar, e, Instagram'da kendinize bir sayfa açabilecek... Ondan sonra size e, tanıtılan bir adresi takip edebilecek, oradaki konuşmayı dinleyebilecek ve bu konuşma sırasında notlar alabilecek kadar bir eğitiminiz varsa, siz namazda okuduğunuz surelerin de anlamına anlayabilecek kadar onları çalışabilirsiniz. Bizim durumumuz niye benziyor biliyor musunuz? Sistematik bir din eğitimi almamış olanların hiyerarşik, sistematik, sistemli bir din eğitimi almamış olanların durumu arkadaşlar ne bileyim nasıl bir benzetme yapayım size. Akşama misafir gelecek yemeğe. E, hep de örneklerim yemekten yani. Dikkatinizi çekiyorum. Masa, sofra, yemek. <gülüyor> Allah sonumuzu hayretsin. Akşama yemeği misafiriniz gelecek. E, yani kaç saat kalmış şurada işte. E, ana yemek yok. Çorba yok. Yanım bir pilavı işte bir şeyi böreği bir şeyi yok bunların hiçbiri yok efendim yemeğe siz böyle ne bileyim çok bir e, garnitür bir zeytinyağlı ile uğraşıyorsunuz akşama kadar yani bu saatte başlıyorsunuz yaprak sarmaya ama ana yemeklerin falan hiçbiri yok işte buna benziyor bizim durumumuz yani namaz surelerini bilmiyoruz ama yüzlerce şarkı biliyoruz efendim ne bileyim yani kınamıyorum bakın ben musikiyle de dinliyorum da, ilgileniyorum da efendim yani türkülerimiz çok güzeldir mesela ayağınıza giydiğiniz çorapla ilgili bile nereden baksanız 10-15 tane bilgi var arkadaşlar işte çorap şu renk olacak şu marka olacak, şu kalınlıkta olacak işte ne bileyim e dizi altısı, üstü bir sürü yani soket çorap şu demek, pantolon çorabı bu demek yani bakın bir saysam ben yani kaç tane bilgi oluşur? Yani nasıl oluyor da hayatımız boyunca günde beş kere kıldığımız bu namazın hayatımız boyunca yüzlerce kere artık neredeyse okuduğumuz Yasin-i Şerif'in manasını tefsirini merak edip de okumuyoruz yani ve bu kadar kolaylaşmışken şimdi bana soracaksınız biliyorum yağmur gibi sorular gelecek hangi tefsiri okuyalım eğer hiç tefsiri okumamışsanız hayatınızda arkadaşlar Kur'an yolu tefsirini okuyun Kur'an yolu tefsirini baştan sona kadar okuyun ee, öncelikle en önemli olan sizin için en acil olanlardan başlayarak <gülüyor> ee, daha sonra zaten onu okumuşsanız onu bitirmişseniz artık ne yapmanız gerektiğini bilirsiniz oradan sonra ne yapmanız gerektiğini bilirsiniz efendim üçüncü aşama diyor yani söylediklerini anlayacaksın ikinci aşamaydı üçüncü aşama e, kalbinde Allah'ın azametini hissedeceksin yani kimin huzurunda olduğunun Bencinde olacaksın diyor. Azamet, o azamet duygusu senin içinde olacak. Yüksek bir saygı, çok yüksek bir saygıyla namaz kılacaksın. Ee, bu da iki şeyi bilmene bağlı. Bir, Allah'ın yüceliği. iki senin zayıflığın. Yani Cenab-ı Hakk'ın ne kadar yüce olduğunu, onun karşısında da senin ne kadar zayıf ve zilil, ne kadar yetersiz olduğunu bilirsen o azameti hissedersin diyor Allah'ın yüceliğini. Nefsin hormonun bilinmesi Allah'ın azametinin bilinmesiyle özdeşleşmedikçe tazim ve huşu gerçekleşmez. Tazim yani... Muhatabımızın büyüklüğünden, ululuğundan ve bizim zilletimizden kaynaklanan, yetersizliğimizden kaynaklanan saygı duygusu arkadaşlar. Bunun örneklerini kendi hayatımızdan da verebiliriz ama çok vakit kaybetmeyeyim. Hiç olmazsa şu altı maddeyi bugün okuyabilelim. Başkasına ihtiyaç duymayıp kendine güvenen yani biraz müstani kişilerde saygı duygusu, tazim duygusu oluşmaz. Arkadaşlar, onun için e, e, zordur yani böyle her şeyi yapabilen, her şeye muktedir, her şeye gücü yeten, eli her yere uzanan, bir telefonla işlerini halleden insanların e, bu azanet duygusunu ve kendilerindeki o zillet duygusunu e, şey yapabilmeleri, e, hissedebilmeleri kolay değil çünkü hayatlarında hep böyle güç var. Buna güç zehirlenmesi deniyor arkadaşlar. Yani o, o, her şeye o kadar gücü yetiyor ki o kadar iki dudağın arasındaki her şey, her istediği o kadar kolay oluyor ki nasıl hissedecek kendi yetersizliğini. Bu yüzden e, ben acizane fikrim, kanaatim arka düşünüyorum yani. Çünkü dünya kadar paranız olsa, iktidarınız olsa, kudretiniz olsa eğer çaresi bulunmayan bir hastalığınız varsa yapacağınız hiçbir şey olmuyor. Yani İşte Rockefeller kaç tane organ nakli oldu değil mi? Sayısını bilmiyoruz yani. 100 yaşında geçti ama sonuçta gene öldü. Dolayısıyla ölüm düşüncesi, hastalık... Yani sağlığımızla ilgili ve o ölüme gitmekle ilgili konular bize e, tevazuyu hatırlatan önemli e, nasıl diyeyim e, bizi kibirden koruyan tevazuyu korumamızı sağlayan içimizdeki o tevazuyu korumamızı sağlayan e, önemli unsurlar arkadaşlar. Ölüm düşüncesi e, insanı hasta etmez insanın hayatına kalite getirir arkadaşlar ölüm düşüncesi kadar hayat kalitesini artıran bir şey yoktur. Hangi ölüm düşüncesi ama arkasından bir diriliş, bir hesap, bir mizam, bir cennet, bir cehennem olduğunu bilen kişideki ölüm düşüncesi. Yoksa öbürü bir yok oluş, çok korkunç bir şey. Yani bu dünyada çektiğin her şey... artıran bir şey. Bir de arkadaşlar işte namaz Namazda başınızı eğiyorsunuz, alnınızı yere koyuyorsunuz. Birazdan ileride söyleyecek. Mesela diyor mümkün olduğu kadar, gücünüz yettiği kadar toprağa secde edin diyecek. Araya bir şey koymayın, seccade, meccade bir şey koymayın. Bu, bu alnınız bir toprağa değsin diyecek. Ee, neden yani allah Teala bu hareketleri, bu fiziksel hareketleri? Yani Cenab-ı Hak tabii ki bizim kalplerimize bakıyor arkadaşlar. İnne Allah la yanzur ila esamikum ve la ila ibdanikum belakenn yanzur ila kulubikum ve a'malikum. Efendimiz buyuruyor bu hadis-i şerif Allah sizin kalıplarınıza bakmaz, bedenlerinize bakmaz. Sizin kalplerinize ve davranışlarınıza bakar diyor. Tabii ki kalp esas. Peki kalp esassa o zaman niye günde beş kere böyle onar dakika otursak ve böyle bütün kalbimize, o da meditasyon diyorlar işte bütün kalbimize odaklanarak Allah'ı düşünsek bunlar bir takım hareketler içerisinde olmamız gerekiyor birazdan söyleyecek onu. Çünkü diyor beden kalbe yardım eder. Beden kalbe yardım eder odaklanabilmesi için hedefine efendim odak yani işte az önce Önce söylediğim o kibirden kurtulmasına da beden yardım eder. Başını toprağa koymak ne demek? Ne demek yani? Beden yardım ediyor senin o kibirden kurtulmana. Ee, acizane kanaatim işte ne bileyim kendi konumunda olan insanların yani senin benzer mesela ilimde mi bir merteben var? İşte zengin misin? Ee, ne bileyim? Bu da olan insanların hayat hikayelerini okumakta yardım eder. Yani Allah Teala e, neler neler göstermiş değil mi? Dünya tarihinde ne örnekler var arkadaşlar? Yani izini kaybettirebilmek için kapıcılık yapan prensesler var bu dünyada arkadaşlar. Çok üzücü bu hikayeler. Yani takip ediliyor, e, izini kaybettirebilmek için kendi kimliği ortaya çıkmasın diye e, kapıcı olarak çalışan yani hikayeler. Hikayelerde biliyoruz. Hani gerçek hayatta öyle biriyle tanışmadım da i̇şte böyle, e, hikaye dediğim kurgusal değil yani. Hani e, kitaplardan okuduğumuz efendim e, öyle diyor e, Ali Ulvi kurucunun hatıratında işte Mısır'daki Osmanlı hanedanının orada kalanlarından bir hanımefendi e, bir e, mübarek günde mevlüt okutmak istemiş. Ondan sonra e, Ali Ulvi bir kurucu da orada oku, öğrenciymiş. İşte beraber birkaç kişi demişler hadi gidelim bak falan işte prenses bizi davet etti mevlet okumak için. Uzaktan diyor biz biraz erken gittik hani bekletmeyin. Yiyelim diyor. Uzaktan diyor tam evine doğru giderken bir baktık ki diyor kapının önünü falan yıkıyordu diyor prenses. Yani evi hazırlıyordu diyor. Ee, bizim kendisini görme, gördüğümüzü anlamasın diye hemen oradan geri döndük diyor. Biraz sonra gittik diyor. Yani arkadaşlar e, dünyada işte bu hikayeleri okumak, bunları bilmek yani e, biraz belki bize tevazu sağlayabilir. Esma Hüsna'yı bilmek dolayısıyla hani kimisi aklıyla mağrur olur, kimisi makamıyla mağrur olur ve bu azameti hissetmez. İşte kibir Allah'ın azametini hissetmeye çok önemli bir engeldir arkadaşlar. Acizane kanaatim şeytandan başlayarak Peygamber Efendimiz'e gelinceye kadar bütün o tarih, bütün o dünya tarihi özet olarak Kur'an-ı Kerim'de anlatıldı değil mi? Yani iman mücadelesi tarihi yoksa hangi devlet iktidara çıktı, kim kiminle savaştı bunlar değil. Ama Küfürle imanın mücadelesi tarihi, tevhid mücadelesi tarihi Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem'den peygamberimize kadar anlatılıyor. Bütün bu anlatılan hikayelerdeki, oradaki o kıssalardaki kıssa kısa diyelim, hikaye farklı bir şey, hikaye kurgusal bir metindir. Kıssa var olan bir gerçek bir hikayenin adım adım takip edilmesi demek. Efendim o kıssalardaki bütün kafirlerin, küfrün elebaşlarının ortak vasfı kibirdir arkadaşlar. O hepsinin bakın şeytanda da var. İlk ilk kıssadan başlayarak yani. Mhm. Kavmini hatırlayın, Hud'un kavmini hatırlayın, Lut'un kavmini hatırlayın. İbrahim'e karşı çıkanları hatırlayın. Hepsinin yani Musa'nın karşısındaki Firavunu işte hepsinin hepsinin ortak vasfı kibirdir. Kibir nedir arkadaşlar? Kibir insanın başkalarını hor görmesidir. onun detaylarına bu üçüncü madde dördüncüsü bunun doğal sonucu şimdi aşı, aşama aşama gidiyoruz ya yani önce kimin huzurundasın bunu bileceksin kalp huzuru sonra oku, ne okuyorsun ne söylüyorsun ona söylediğini anlayacaksın üçüncüsü o huzurunda olduğun zatın azametini ve senin de zilletini idrak edeceksin dördüncüsü doğal olarak bunun sonucu olarak bu üç aşamanın sonucu olarak Allah'tan korkacaksın heybet duygusu kaplayacak içine. Allah'a bilme keyfi Allah'ı bilme keyfiyeti arttıkça haşiyet ve heybet duyguları da artar. bu, bu konu Rubu'l Münciyat'ın Havi kitabın, Hauf kitabında affedersiniz ayrıntılarıyla ele alınacak diyor. Rubu'l Münciyat 4. ciltte efendim Cenab ı Hak'ka e, bizi yaklaştıran e, hallerin anlatıldığı bölüm. Efendim orada diyor Hauf konusunda bunu da anlattık diyor. Ee, tekrar hatırlayalım kalbimiz o anda orada Cenab-ı Hakk'ın huzurunda ne söylediğimizin idrakindeyiz Cenab-ı Hakk'ın azametini kendi zilletimizi idrak ettik ve bunun karşılığında büyük bir dehşete ve büyük bir korkuya kapıldık efendim ama eğer burada kalırsak bu da tehlikeli arkadaşlar merak edenler Efendim Sofi Psikolojisi diye Kemal Sayar Hoca'nın bir e, editörlüğünü yaptığı bir kitap var. Orada beş tane makale var. Bir tanesi kendisinin ilk makale. O makaleyi de okuyabilirsiniz. Mesela bu korku aşamasında kalanlar arkadaşlar e, hem psikolojide hem tasavvufta ilerleyemezler. Bunu aşmanız gerekiyor. Yani bu aşmanız derken korkuyu bitireceksiniz ve kendinizi artık Allah karşısında emniyetle hissedeceksiniz. Böyle değil. Ama... Sizi tamamen korkunun kaplayıp, nasıl diyeyim, paralize etmesi, hiçbir şey yapamayacak hale getirmesi sizi engelleyen bir şey. Onun için aktive edecek olan şey ümittir. Yani şöyle düşünün, ben sizden veya işte benim bir amirimden veya işte benim bir yöneticimden herhangi bir aşamada ölesiye korkuyorum ve hak ediyor bu korkulmayı yani çok kuvvetli kudretli benim üzerimde söz sahibi ama o korku karşısında ne yapmalıyım ki ne yaparsam aramızdaki ilişki iyi gider hiçbir şey bilmiyorum yani ümit veren hiçbir tarafı yoksa bu ilişki hastalıklı bir ilişkidir arkadaşlar yani ee, sağlıklı korku, e, detaylara girmeyeyim, psikolog değilim, haddimi aşmayayım. Sağlıklı korku, e, o korkudan kurtulmak için ne yapacağınızın da size öğretildiği korkudur. İnşallah. E, diyelim ki, muhtaç durumda kalmaktan korkuyorum. Yani çaresiz, muhtaç, fakir, işte e, zelil, perişan olmaktan korkuyorum. O zaman ona göre çalışırım. Çünkü yapabileceğim şeyler var. Bu duruma düşmemek için yapabileceğim şeyler var. Değil mi? İşte sosyal güvenlik. Sosyal dikkat ederim değil mi? Efendim 80'leri seyrediyorum ben. <gülüyor> Fırsat buldukça işte orada diyor ya SSK'm var mı SSK'sı var mı diye. Yani sosyal güvenceme dikkat ederim. İşte ne bileyim elimden geldiğince kendi hayatımı kendim yani ekmeğimi kazanabilecek bir meslek edinmeye çalışırım. Yani yapabileceğim bir şey var onunla ilgili. Ama mesela diyelim ki kurgusal şeylerden korkuyorum. Yani öyle bir varlık yok dünyada aslında ondan korkuyorum. Çeşitli evhamlarım var. Yapabileceğim bir şey var mı bunun karşısında? Yapabileceğim hiçbir şey yok. İşte o beni hasta ediyor arkadaşlar. Yani şimdi mesela korona, korona olmaktan korkuyoruz. Ama yapabileceğimiz şeyler var değil mi? Yapmamız gereken şeyler var. Bize söylenen korunma yöntemleri var. Dolayısıyla bu korku sağlıklı bir korku. Eğer koronadan hiç korkmazsan bazı bizim de var öyle Tanıdıklarımız hiç korkmuyorum diyor ben diyor yani bana bir şey yapmaz diyor olmaz bu yanlış çünkü e, o korkunun e, kendini koruyabilmen için o korkunun olması lazım işte bunu dine uyarlayalım arkadaşlar sizin cehennemden korkmanız sağlıklı bir korkudur sizi hasta etmez cehennemden korkmaktan korkmayın. Bazıları cehennemi anlatmayın bize falan diyorlar. Hayır, anlatmak zorundayız. 700 küsur ayet var cehennemden bahseden. Ne yapacağız o ayetleri? Neden sağlıklı bir korkudur? Çünkü oradan nasıl kurtulacağım belli. Sana anlatılıyor. Ne yaparsan kurtuluyorsun. Bak işte namazı kılacaksın. diyeceksin. O ahiretin varlığına, oranını sahibine iman edeceksin. Çünkü iman etmezsen Pasaportun yok ya öyle düşünün yani hani iman etmeyenler öbür tarafta neden iyiliklerinin karşılığını alamayacaklar filan diyor bazıları iman çünkü baraj sorusu arkadaşlar yani sizin pasaportunuz yoksa vizeniz yoksa bir vize almamış E tamam o zaman giremezsin. İşte ahirete inanmak da böyle bir şey. E, i̇man olacak ve diğer, e, senin işte seni cennete götüren ameller var, senin cehenneme götüren ameller var. Bunların hepsi en baştan sanabilirilmiş. Çünkü kanunsuz suç olmaz ilkesi. Sebebiyle en ilk insandan itibaren. Korku yani ölüm korkusu, ahiret korkusu, işte cehennem korkusu, hesap korkusu. Sağlıklı bir korku, seni ileriye götüren bir korku. Çünkü ondan kurtulmak için ne yapman gerektiğini biliyorsun. Umut da taşıman gerekiyor. İşte beşincisi umut. Reca, peki bu reca diyor tabi, reca orijinali e, Arapçası. Recanın nedeni ne? Yani biz neye dayanarak ümit var oluruz? Allah'ın lütfunu, keremini, nimet doğruluğunu bilmektir. Yani şöyle düşünün mesela demin dedim ya kendinize çok haksızlık etmeyin diye. Arkadaşlar biraz sonra ezan okunacak. Ve namaza duracaksınız. Yani buradaki işte 2000 küsür küsur kişi herhalde namaza duracak. Ee, arkadaşlar yani kim mecbur ediyor sizi o namaza durmaya? Kim mecbur ediyor? Bir düşünün. Ve o, o sürede siz neler yapabilirdiniz? Yani tamam çok az bir süre, 10 dakika. Ama o 10 dakikada neler yapabilirdiniz de yapmadınız ve namaza durdunuz. Bu bakımdan ümit var olmalıyız işte. Çünkü biz e, orada olmayı seçtik arkadaşlar. Orada olmamız gerektiğine iman ettik. Orada olmayı seçtik. Dolayısıyla bu Karşılıksız kalmayacaktır. Eğer biz samimiysek bu konuda ve işte elimizden geldiğin karşılıksız kalmayacaktır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Allah Teala Efendimizden öğrendiğimize göre, çünkü biz başka türlü bilemeyiz gaybı, nereden bilelim? Allah Teala arkadaşlar bizi affetmek için bahane arıyor. Bizi cennete sokmak için bahane arıyor. Bizde tutulacak bir taraf arıyor allah Teala. Çünkü biz onun eseriyiz arkadaşlar. Bizi yok etmek, bizi acı çektirmek, bizi böyle perişan etmek ister mi yani? Sen o yaptığın bir eserinin yani mesela bir örgü örmüşsün. Böyle lekelensin, yırtılsın ama boşver, kopsun, gitsin der misin yani? O kadar basit bir eserini bile nasıl korumaya çalışırsın? Dolayısıyla e, Efendimiz Salama Aleyhi ve sellem ısrarla ben cehennemlik olacağım diyenler dışında herkes cennete gidecek diyor Peygamberimiz. Er veya geç, er veya geç, kalbinde zerre kadar iman taşıyan diyor. Ebu Zeran-i Kufari diyor ki ya Resulallah bunu insanlara söylemeyelim diyor, buna güvenirler de diyor ameli bırakırlar diyor. Efendimiz diyor ki hayır vallahi söyleyeceğim diyor zerre kadar iman olan cennete gidecekse yok işte namaz kılacağım da yok namazdaki huşu da yok işte kalbin o anda orada bulunmasa bunlara niye uğraşıyoruz o zaman Birisi seneler önce bu soruyu sordu. dedi ki yani bütün mesele bir derece farkı mı? Yani biz hani er geç cennete gideceksek tamam işte kenarından köşesinden bir yerinden cennete gireriz demektir. Yani bütün bu çabalarımız, bütün bu işte haramlardan sakınacağım, işte farzları yerine getireceğim diye hayatımız boyunca yaptığımız bu mücadele sadece bir derece farkı mı? Dedi. Ben bir kaldım böyle o soru karşısında. Hakikaten öyle görünüyor yani. Er geç kalbinde zerre kadar iman olan er geç cennete gidecekse hakikaten bir derece farkı gibi görünüyor. Sonra bir düşündüm aslında bizim hayattaki bütün çabalarımız derece farkı için arkadaşlar. Bütün çabalarımız yani. Yoksa insan karnını doyuracak kadar bir lokma ekmeği çöplükten de bulur yani. Çöpleri karıştır, atılanları topla işte ye. Havalar güzel olunca dışarıda yatarsın, havalar kötü olunca da işte metrolarda bir yerlerde dükkanların saçaklarının altında işte ne bileyim yani bir yerlerde yatar. Niye öyle yapmıyoruz da efendim uğraşıyoruz uğraşıyoruz işte hadi bir başımızı sokacak bir evimiz oluyor sonra biraz geniş olsun biraz daha iyi bir muhitte olsun efendim ne bileyim içinde şöyle eşyalar olsun soframız böyle bakın bütün hayattaki bütün mücadelemiz aslında derece farkı için Düşünce olur. Ee, cehennemde yanmaya hani diyelim ki yani, diyelim ki Allah affetmedi ve dedi ki cezanı gör ondan sonra cennete gideceksin dedi. Bize binlerce yıl binlerce yıl yani bu dünya yıllarıyla karşılaştırılmayacak kadar uzun bir süre e, cehennemde e, yaşamaya yanmak da değil sadece çeşit çeşit yani herkesin günahına göre. E, nasıl bunu göze alabiliyorsun ki yani bu dünyada işte parmağını yani serçe parmakta versin ne olacak o kadar lazım değil diyor muyuz yani bu açıdan da bakmak lazım tabii ümit var olmamız lazım o amelin bize bir şeyler kazandıracağına ee, ve bizi işte bir şeylerden koruyacağına güvenmemiz lazım. O beşinci şart ve nihai hedefe geldik arkadaşlar. İşte diyor arasında, o anda gerçekten orada aklı sağda solda değil ne dediğini biliyor, karşısındakinin kim olduğunu biliyor, kendi konumunun bilincinde işte hem bu namaz yüzüne çarpılabilir hem ahiretini kurtarabilir ikisi de mümkün işte bunlardan haya, edep, o namazın bütün erkanına riayet edilen böyle bir lezzetli namaz doğar diyor Haya kulun ibadette kusurlu olduğunu anlaması, yani yaptı, yaptığı ibadetle gururlanmamak. Anlatabilir mi? Haya dediği o. Yani ibadet ettin, güzel. Şimdi i̇şte ta, tabii o tazimi yaptın, o hoşunu yaptın, her şeyi yaptın. Evet, güzel bir namaz kıldım, şimdi buna da bir tık atalım. Hani böyle değil diyor, böyle değil. Acaba kabul oldu mu? Acaba o makama yakışır oldu mu? Acaba orada yakışmayan bir şey yaptın mı? Endişesi taşıması yani. Ee, bunun takviye aracı, efendim... Cenab-ı Hakk'ın gönüllerden geçenlere iç bünyenin sırlarına hakkıyla muttali olduğunu bilmektir. Yani sen oradan ama, yani nasıl hayal edersin? Hayayı nasıl korursun Allah'a karşı? Utanma hissi, mahcubiyet hissi. Nasıl korursun? Diyor? Çünkü senin bütün iç dünyana vakıf. Senin niyetlerini biliyor, senin kalbinden geçenleri biliyor. Bunu bildiğin zaman hayal edersin. Allah'ın huzuruna nasıl çıktın? Biraz önce bir kalbini kırmış olarak, hakkını yemiş olarak insanları küçümseyen bakıyor çünkü nazargahı ilahi insanın kalbidir. Oraya baktığı için bundan dolayı hayal edersin. Bu bilgi yani Allah'ın bütün iç dünyamızı bildiği bilgisi gerçekleştiğinde zaruri olarak insanda hayal denilen bir halet meydana gelir. Bütün bunlar bu sıfatların doğuş ve gerçekleşme nedenleridir. Yani size diyor bu anlattıklarım işte bu 6 tane sıfatın nasıl bizde doğduğunu, nasıl ortaya çıktığını, nasıl gerçekleştiğini anlatır. Eğer diyor bir sıfatı elde etmek istiyorsanız yani siz mesela tazimi elde etmek istiyorsanız, mesela heybeti elde etmek istiyorsanız, mesela racayı elde etmek istiyorsanız onun sebeplerini bilmeniz lazım, onları hazırlamanız lazım. Yani insanda tazim doğuran nedir? Mesela Allah'ı tanımaktır. İnsanda zillet doğuran nedir? Kendini tanımaktır. İşte insanda heybet doğuran yine o tazimin neticesidir vesaire. O sebepleri bileceksin diyor. Efendim, sebepleri bilen çareyi de bilir diyor. Aynen hastalıkların tedavisindeki gibi. Yani bu hastalık nereden? Bu ateş, mesela ateşiniz yükseldi. Nereden kaynaklanıyor? Bunu bilmezseniz tedaviyi de bilmezsiniz. Sebeplerin tümünü birbirine bağlayan faktörse imandır diyor. İman kuvvetidir, yakini inançtır. Yani bütün bu altı tane şartı da gerçekleştirebilmek istiyorsanız imanınızı yakîn derecesine yakîn nedir? Yani gözünde görmüş gibi kesin yanında huzuru duyar. Yani ahirete çok kuvvetli değil mi? Hazreti Ali ne diyordu? Cenneti ve cehennemi gördüğümde şimdikinden daha fazla inanıyor olmayacağım diyordu. Yani şu andakinden daha fazla imanım artmayacak. Cenneti ve cehennemi gördüğümde. Görmüş gibi inanmak lazım diyor. Şimdi diyor, tabii ben size bütün satırları anlatmıyorum. Seçerek özet yapmaya çalışıyorum. İnsanlar bütün bu anlattığımız, mana, göre yani kalbin halleri e, açısından başlıca iki gruba ayrılmış olurlar. Birinci grup namazını tam kılan ve bir an dahi kalp huzurunu gerçekleştiremeyen kişiler. Namaz dışarıdan baktığınızda tam ama kalp huzuru yok. İkinci grup namazını tam kılan ve bir an dahi olsa kalbi huzurdan ayrılmayan. Bilakis tüm ilgi odağı namaz olup çevresinde cereyan edenlerin farkında olmayan zatlar. Bundan dolayı Müslim bin Yesar camide ömrü bile anlamamış ama o camide namaz kılıyor. İlk çağ Müslümanlarından biri uzun yıllar cemaate devam ettiği halde sağında ve solunda kim olduğunu fark etmemiş. Allah dostu İbrahim peygamberin kalp atışları 2 mil mesafeden Duyuluyordu diyor böyle efendim e, rivayetler aktarıyor bize e, ve netice olarak diyor ki e, toparlayacağız. Netice olarak diyor ki burayı çok sevdim bu cümleyi hatta Twitter'da paylaştım. Ahirette vücutlar kalplerin niteliğine göre şekillenir diyor. Vücutlar e, bu dünyada da böyledir aslında da biraz basiret gerekir onu görmek için. Öyle diyorlar. Yani birinin yüzüne baktığınızda, bedenine baktığınızda, oturmasına kalkmasına baktığınızda, onun karakterini aşağı yukarı anlarsınız. İlmi kıyafet diyordu eskiler buna. Kıyafet yani bu giydiğimiz kıyafet anlamında değil, dış bedenin dış görünüşünden onun karakteri hakkında çıkarımlarda bulunabilmek. Dünyada bunu Cenab-ı Hak işte ancak o basiret sahibi insanların görebileceği şekilde gizlemiş ama ahirette diyor kalbin nasılsa bedenin o şekilde yaratılacak diyor. Kalbin nasılsa vücudun ona göre şekil kazanacak ahirette. Arkadaşlar bütün mesele demek ki kalbimizin arındırılması meselesine dönüyor. işgal ediyor. Kalbinizi karartıyor diyemem. Günahlar kalbi karartır. Ama kalbi böyle buruşturuyor. Buruşturuyor. İşlevsiz hale getiriyor. Yani kurutuyor. Kalbi kurutuyor. O kalbin alacağı hazzı, o kalbin duyacağı neşeyi, o kalbin imanın tadını tatmasını engelliyor. Niye engelliyor arkadaşlar? Çünkü şu anda Allah için kendiniz için zevk alarak güzel şeyler yapamaz hale geliyorsunuz ve yapamayınca da halavet-ül iman biraz da amellerinize bağlı yani şu anda yaptığınız şeylere bağlı efendim insanlar hakkındaki zanlarınıza bağlı onları yaşayamaz hale geliyorsunuz bir tiyo daha vereyim bunu da araştırın lütfen bana böyle sorular sormayın arkadaşlar mesaj atarak. Çünkü ben bu işin ben bakın her zaman söylüyorum. Ben bir ilim adamı değilim. ilim insanı değilim. Ben bir vaizim. Okuduklarımı sağdan soldan toparladıklarımı size anlatıyorum. Önünüze kapılar açmaya çalışıyorum. Sizi o kapıdan girip araştırın. Mesela arkadaşlar rüyamızda gördüğümüz hayvanlar. Mesela hayvanlar görürüz rüyamızda. İşte ay kedi gördüm ne demek acaba? İşte çakal gördüm ne demek acaba? Bu gece fil gördüm ne demek acaba? Falan deriz. Aslında onlar kendi nefsimizin bize görünmesiymiş yani bir de öyle bakalım kendini temize çıkarmak felatuzek kum nefislerinizi temize çıkarmayın diyor Allah Teala kendinizi temize çıkarmak yerine kendinizle barışmak olabildiğince ileriye götürmeye çalışmak, ee, başka bize verilmemiş yani zekadan, kalpten, her neyse yani sosyal imkanlardan bize verilmemiş olanları devamlı böyle içimiz giderek gözleyip bugünü ziyan etmemek, çünkü biz ahireti arkadaşlar başkasına verilenlerle kazanmayacağız, kendimize verilenlerle kazanacağız, bu da işin vaaz kısmı olsun, efendim böylece bir bölümü tamamlamış.